Efendim bugünkü konumuzu yakından tanıyorsunuz programlarımızda, daha önceki programlarımızda da konuğumuz olmuştu. Profesör Doktor Murat Güven Hocam merhaba hoş merhaba, geldiniz. Merhaba hoş bulduk yeni stüdyolarınız hayırlı olsun evet. güzel bir yerde toplanmış vaziyetteyiz. Topane adresindeki e, i̇lk, ilk programımızı resmi bir adını açılışını yapıyoruz. Evet. Sayenizde yapacağız onu da. Ee, Murat Hocamız İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü. Aynı zamanda aynı üniversitenin sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Hocam doğru tanıttım değil mi? Aynen evet. evet peki. Şimdi e, bugünkü programımızda e, hem bu araştırma merkezini çok kısaca sizden dinlemek istiyoruz... Ondan sonra da zaten birçok sorumuz var. Ee, bir program yetmeyecek. Hep öyle oluyor. Hep öyle oluyor Bir, <gülüyor> başl oluyor, <gülüyor> bir başladığımız zaman pehlivan tebrikası gibi arkası geliyor. Bu evet. merkez aslında e, üniversite, üniversiteyle yaşıt bir merkez. Üniversite e, kuruluş çalışmalarını yaparken şehir üniversitesi ismiyle bir üniversite kurulurken işte o şu aralar çok meşhur ya misyon, vizyon işte şeyler belirlenirken demişler ki ya bu bizim şehir üniversitesinde bir tane şehir araştırmaları merkezi olsun İstanbul'la ilgili olan şeyler konular bizden sorulsun biz şehrimizin araştırmasını yapalım filan diye ben Üzerinde de o zaman evet, filan gibi yani biz şehir hakkında bilgi üreten şehrin nabzını tutan ee, şehir hakkında anlamlı ve geçerli çalışmalar yapan, bunu kamuoyuna paylaşan bir merkez olsun demişler. İşte, da benim bunlardan hiç haberim yokmuş o zamanlar. Ee, sonra da taramışlar, düşünmüşler. Bunu işte bana teklif ettiler. Ben de, doğrusu böyle bir şey beni de heyecanlandırdı. Bu merkezin kurulması için şey yaptık, merkez 3 yıl önce kuruldu. Kurulduğu zaman hemen hemen hiçbir şey yoktu. Şu anda aşağı yukarı 10 kişiye yakın araştırmacının çalıştığı, iki büyük araştırmanın yapıldığı ama bu arada başka yani küçük araştırmaların yanında bir de uzun soluklu araştırmaların yapıldığı bir merkez oldu. Ee, şu andaki bazı projelerimiz bitti bazıları da bitmek üzere. Onlar hakkında konuşurum ama herhalde bittiği zaman daha da güzel olacak biliyorsunuz. Evet. Evet. Ama hiç kimse başlıklayamayacak. Başlıklar Söyleyebilir. Yani lütfen. şey olarak böyle. Şimdi bir iki iki tane büyük proje var. Bir tanesi bir tanesi belki izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bu şeyde Bilgi Üniversitesi'nde 2010 İstanbul Kültür Ajansı Başkenti projesi içerisinde bir büyük sergi oldu. İstanbul 1910 2010 zannediyorum Altın Saatler programı içinde de sizle beraber sergiden dolaşmıştık evet. hatta yayın yapmıştık. Doğru. Bir, bir, ben öyle bir şey hatırlıyorum Doğru. katlarını e, katları gezdik kayıt yaptık bir şeyler yaptık. Açık eze radyoda Altın Saatler, Altın saatler programlarında nadir yani biz, bir örnektir. Evet sahanda dolaşmak evet öyle program yapmak. Evet o sergi yaparken böyle bir İstanbul İstanbul Ticaret Odası'nın ticaret sicil kütüğü üzerinden İstanbul'da 20. yüzyılda kurulan, kapanan bütün firmalarla ilgili bir büyük veri tabanı oluşturmuştuk. Şimdi o veri tabanı üzerinden bir İstanbul İktisadi Atlası, 20. yüzyıl İstanbul İktisadi Atlası kurmak üzere bir proje verdik TÜBİTAK'a. TÜBİTAK tarafından bu kabul oldu. Şimdi burada 4-5 kişinin çalıştığı bir büyük proje var. Birinci proje bu. Başladı yani bu, bu proje. Yani dörtte e, 3'ü bitti. Öyle e, mi? Biz bitmek üzere. Yani Aa, sene, seneye, yakın, se, yani bu, bu yıl sonunda, bu yılın sonunda olay bitmiş olacak. Evet. İkinci büyük projemiz ise e, ben benim Elvan e, Erginli'nin, e, Özge Aktop'sun e, bir de. E, B beraber çalıştığımız e, Ebru, Ebru Şener'in beraber çalıştığımız bir ekipçe bir Türkiye e, göç atlası yapıyoruz. Bu da TÜBİTAK tarafından e, destekleniyor. Bu biliyorsunuz Türkiye'de göç konusunda e, bir takım şehir efsaneleri var. Evet. Yani yanlış bilinenlerin... İstanbul olduğu, olduğu gibi. Evet işte yani. Ondan, o da göç konusunda da. Yani e, bilinenlerin bir kısmı doğru bir kısmı yanlış bir kısmı yarı doğru yarı yanlış. Bu hepsi bir üst üste geldiği zaman bir çorba oluyor. E, o çorbanın içinde hani doğruyu yanlıştan da ayırmak mümkün olmuyor. Bu, yani sonuçta e, sonuçta insanları şaşırtan bir şey var. Biz de burada e, takın SOBAK diye bir... Ee, araştırma destekleme programı var. Biz bu sobak programı desteğinde yani aşağı yukarı 10 kişiyi 3-3 sene e, şey yapacak, seferber edecek. iki büyük araştırmayı bitirmiş gibiyiz. Bunlar bittiği zaman herhalde kendi alanlarında birer e, referans olacaklar. Yayın Yani pek çok insanlara yayın fırsatı, araştırma fırsatı verecek. Böyle bir şey yapıyor. Yani şey olarak, şehir Araştırma merkezi e, yani araştırma merkezleri bisiklet gibi biliyor musun? Şey yani... E, ...yapıldığı araştırma yapıldığı ölçüde merkez var. Yoksa merkezi Doğru. bir kabuk gibi olmasının bir anlamı yok yani. Merkezi ayakta tutacak araştırma projeleri varsa... Merkezler Amacına uygun. Varsa evet. yani o yüzden... Ben bilgide mesela Nurhan Hanım'ın filan merkezlerini biliyorum. Orada aktif olduğu zaman merkez var. Aktivite olmadığı zaman da merkezler bir kabuk gibi var. Çok kısa zamanlar haricinde tahammül edilir bir şey değil. Yani evet. yayın yapmayan radyo gibi bir olur. <gülüyor> Doğru. Yani radyonun yayın yapması lazım araştırmanın evet, herkese. Nylon gazeteyi dediğimiz işte günde gibi. 300 tane. <gülüyor> e, i̇lan için, <gülüyor> i̇lan çıkan için çıkan öyle şey. olmaması lazım. O Doğru. yüzden onunla onu şey yapalım. Bu göçte bir şeyi çok merak ediyorum hocam. Ee, i̇ki önemli döneme ayırmışsınız. 1985, Hı -hı. 1990 ve 95 2000. Evet, evet. E, halbuki biliyoruz ki daha öncesinde de bir göç evet. e, var ama özellikle 85-90 arasını seçmenizin Türkiye'nin haliyle de bağlantısı hayır, hayır, var mı? Hayır, yok, hayır yok. yok. Onunla alakası yok. Bu daha çok şeyle ilgili bizim kalbimiz daha da evvele gitmek ama e, ilk defa 2008 yılında Türkiye'de daha önce hiç yayınlanmayan bir veri e, yayınlandı. Evet. Ve e, 1990 ve 2000 e, nüfus sayımlarının %5'lik örneklemlerini istatistik ensü akademik kullanıma açtı. Bunlar şimdiye kadar Türkiye'de hiç kullanılmamış. Veri tabanlarıdır ve yani bu işi bilen insanlar tarafından söylenildi Türkiye sosyal bilimi açısından devrim niteliğinde bir katkıdır. Fakat maalesef çok maalesef, maalesef, maalesef bunlar bizim ülkemizde çok fazla kullanılmadı. <gülüyor> Ama biz bu bunları bunların ne işe yarayabileceğini gösterdik ve TÜBİTAK'a dedik ki burada Türkiye'de. Yani tek tek araştırmacıların yapabileceğinin çok üzerinde bir göç araştırması yapılabilir dedik. Kabul edildi. Yani çok büyük bir yani cömert bir destekle destekleniyor. Ve biz bu veri tabanlarından ki her birinde aş aşağı yukarı 300-320 bin göçmenin bilgiler üzerinden bir göç araştırması yapıyoruz ki bu nereden yani, nereye nereden nasıl? nereye gitmiş nereye gelmiş çıktığı yerde nasılmış nerede doğmuş geldiği yerde ne işe girmiş niye göç etmiş ve bunların hepsi kayıt altına nüfus sayımında nüfus sayımında sayılan her yirmi haneden bir tanesi tam kadro ...var bu veri tabanında. Çok enteresan. Yani, yani anne, baba, çoluk, çocuk... ...hepsini biz oradan e, görebiliyoruz. Yani hane halkı bazında... E, ...ve bu tabii 3,5 milyon kişinin... ...temsil edildiği bir veri tabanını kurmak... ...bırakınız bir araştırmacıyı... ...araştırma şirketlerinin altından... ...kalkabileceği bir şey değil. İşte biz bu veri Üniversitelerin bir dayı dayı tabii, başarabileceği tabii, bir şey Yani değil. Bütün millet hapis almış. Şimdi 2011 yılında... ...bir sayım yapıldı. Biz Ruhumuz duymadı. Çok da güzel Doğru. bir şey oldu. Bu işte yeni, yeni teknikte yapıldı. Onun bilgileri çıkınca şey olarak daha önceki sayımlara ilişkin bilgiler elde edildikçe biz bunu biraz geriye doğru da götüreceğiz. Yani şu anda şu anda bazı nirengi noktaları göçle ilgili nirengi noktaları şey yapıyoruz. Ama 90 ve 2000 göçlerinin yapılması da fena olmadı. Çünkü biliyorsunuz 90 tarihi aslında... Yani bizim yaştakilerin aşina olduğu dünyanın yıkıldığı, doğru. Yeni bir dünyanın kurulmaya başlandığı bir döneme tekabül evet. ediyor ve burada işte Türkiye şehirleri, kırları, kentleri bunu nasıl şey olmuş uyum yapmış, uyum nasıl almış. bunu, onları izlemek mümkün olabiliyor. Yani burada bir şeyler. Evet, yani bu köy kent nüfusunun değişikliğinin belki de ilk adımları... Evet, şimdi e şöyle bir şey var hocam, şöyle bir şey var. Bizde, bizde nüfus sayımlarının iki tane özelliği var. Bir tanesi bizim nüfus sayımlarında gelire ilişkin bir şey sorulamıyor. <gülüyor> Çünkü eğer gelir sorusu, sorusu, gelir sorusu sorulursa nüfus sayımındaki diğer değişkenler bozuluyor. <gülüyor> İkincisi de göç meselesinde, e, göç meselesi, çok yakın zamanlara kadar sadece sayılar üzerinden hesap yani İstanbul'a 300 bin kişi gelmiş geldi evet bilmem Ankara'dan 500 bin kişi bilmem ayrılmış köyler çökmüş falan. ama hep sayı yani göç sosyal istatistiklerde hareket yok harekete ilişkili istatistiklerde de sosyal yapı yok şimdi ilk defa bu örneklemler bize bu göçmenin Sayılarının arkasındaki kadınları, erkekleri, yaşlıları, gençleri göç nedenlerini filan e, okuma imkanı verdi, sağladı. sağladı. Ve evet. buradan gördüğümüz şeylerde mesela e, neler söyleyebilirim? Mesela bir kere bütün göçmenler e, iş arama amacıyla gelmiyorlar. Evet. E, bağımlı göçler yani aile fertlerinden birisinin göçüne bağımlı olarak... Göç edenlerin sayısı azım derecede yüksek. İkincisi yani baba geliyor aile beraber geliyor aile yani. birlikte geliyor. Sen, sen niye geldin denildiği zaman işte benim eşim geldi ben de ona göre geldim. O yüzden o azım. İkincisi bizim memleketimiz tabi emniyet teşkilatı, eğitim, sağlık ve kamu idaresi, bakanlıklar içerisinde bir tayin mesnesi var. Evet. Tayin çok önemli bir harekettir. Eniejtin içine tabi e, askeri de katılsıyorlar. Tabi askerle şey yani onların Doğu Türk hizmetleri tabi o, ordu ordu şeyleri var. Evet. E, or tayinlerde çok önemli bir göç şey. Yani bu durumda iş amaçlı göçler bir yerden bir yere hani iş bizim Türk filmlerde alıştığımız hani sırtında yorganına... Bunların toplam yani bu göç içindeki toplam payı... yüzde falan filan yüzde hareketin dışında bir şey yani şey, yani başka bir başka bir olay var. Bir de tabi ee, bu bizim çözümlememizde başka numaralar bulduk böyle şehre gelen e, insanlar yani mesela İstanbul'a genildiği zaman böyle İstanbul'da işte bunlar kalkıp İstanbul'a geliyorlar kırdan kente göç İnanınız 100 kişiden sadece 12'si kırsal bir yerden geliyorlar gelen 100 kişinin 70'i kentsel bir Gerçekten. yerden geliyor gelen herkes İstanbul'a gelmiyor başka yerlere de gidiyor. İstanbul'a gelenlerin hepsi de sonsuza kadar İstanbul'da durmuyor. Bir kısmı geri Oradan dönüyor. da hareket ediyor. Yani İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin en fazla göç veren ili. Bunun eşki programlarımızdan da çok iyi yaptırıyoruz. Yani bunlar bunları hepsini beraber aldığımız zaman bu göç meselesinde hareketlilikle filan ee, tabii ulaştırma imkanları, uçaklar, hızlı trenler, yeni bilmem hızlı vapurlar. Yani bununla beraber göç meselesi yepyeni anlamlar kazanıyor ve bizim toplumun fotoğrafını buna, bunun içinde çekmek için de yeni yeni beceriler geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Savaşın etkisi nedir hocam? Savaşın etkisi. Yani bu Suriye'deki... Göçlerdeki, hayır hayır Türkiye ha. Türkiye'de... 1990'lardan, yani, evet, 80'lerin evet, evet, sonundan evet, beri. Evet. O köy boşaltmalarla evet. ilgili olarak filan. Şimdi e, e, o konuda, o konuda e, rivayet çok muhtelif. Evet. Çok, yani e, bu köy boşaltmalar sonunda yerinden edilen ne, nüfusun ne kadar olduğu konusunda birbirini tutmayan böyle aciller e, var, bilgiler var. E, galiba en doğrusunda Hacip Üniversitesi Nüfus Etkütleri Ensü'nün e, verdiği bir rakam. Onlar böyle bir işte doğuda bu işin çok kontroldan çıktığı 94'lü yıllardan evet. sonra 90, anlaşık, 90 sonrası olan yerde bir milyona yakın insanın köyünden iştirdiğini evet. bir kısmının kentlere gittiğini bir kısmının da o bölgenin yoğun yani odaklandığı Çukurova bölgesine gittiğini şey diyor. Yani böyle... Türkiye'de aslında dört tane büyük göç alanı var. Bu Güneydoğu, Adana, Çukurova, İçel, Mersin o tarafa odaklanıyor. Ankara kendi İç Anadolu bölgesinden gö göç alıyor. Çankırı, Çorum, Yozgat filan gibi yerlerden. Ege bölgesi, İzmir odaklı bir yer. İç Ege'den alıyor. Nadir bazı Güneydoğu illeri oraya geliyor. Çok İzmir'de meşhur bir <gülüyor> midyeciler var, Mardinli. Evet. <gülüyor> Mardin'den gelip İzmir'de bir, bir, bir medya endüstrileri var. Ama bunun gibi başka Aydın'da, Manisa'da e, pamuk işçiliği ile ilişkili bir Güneydoğu Güçü. De Hayır ama gelen artık eski es ha, kalıyor. Ya artık işte o dönemsellik Hı. olayı yani orada bir ve Ege'de de bu biraz böyle toplumsal bazı tansiyonlar var. Yani. Ne onlarla ha. beraber oluyor, ne onlarsız oluyor. Yani böyle böyle bir şey var. Bizim bu İstanbul'da malum işte şeyinden yani hala Karadeniz'le bağlantısını şey yapıyor. Ben bunu böyle şey zannediyordum hani 70'lerde filan billurlaştırmış kristalize olmuş bir patern zannediyordum. Yani bu dörtlü yapının 1950'li yıllara ait verileri bulduk bir yerden. Yani artık o bulduk demeyelim de biraz imal ettik diyebiliriz yani. Veriler Türkiye'de kimse, kimse, e, Türkiye, Türkiye'de kimse kimseye veriyi vermiyor. Yani o vermek kelimesinin vermek kısmı yanlış yani. Evet. Yani biraz o veri için e, şey yapmak lazım. <gülüyor> Ot olmak gerekiyor. On, onları yapınca bir şey bulduk yani inanınız e, 1950'li yıllarda filan e, aynı resim aynı şekilde, aynı şekilde var. Yani bunlar demek ki böyle makro düzeyde çok eskilere giden belki Osmanlı'nın Kuruluşuna belki Türkiye'nin kuruluşuna uzanan Türk TC'nin kuruluşuna uzanan dönemlerde Cumhuriyet kuruluşuna şey olan yani böyle bir şekillenmeler yani ve bu zaman içerisinde kendini konsolide etmiş şeyler. Evet. Hala da, ama daha çok ilginç şey numaraları yani bu göçmen toplulukların bir yerde nasıl entegre oluyorlar. Diğer göçmen topluluklarıyla nasıl ilişkiler kuruyorlar, iş pazarını nasıl kontrol ediyorlar, başka yerlerden gelen göçmenleri hangi durumlarda kabul ediyorlar, hangi durumlarda itiyorlar filan. Böyle ilginç, e, ilginç araştırma hipotezleri, ilginç bulgulara rastlıyoruz. İnşallah bunları e, daha ileride evet, ayrıntılı olarak yıl sonundan itibaren daha resim da. çıkacak fotoğraflar, programlar yapacağız. yapacağız. Evet hocam. Ee, İstanbul. Biz en son İstanbul'u e, hatırlayacaksınız, e, yapılmakta olan yollar, yapılmakta olan tüneller, yapılmakta olan metro ve tabii Marmaray Hı -hı. ile bırakmıştık. E, evet, bırakmıştık. Bugün <gülüyor> bugündür. Vallahi neler ol, neler neler olmadı ki başka başka sürprizlerle karşılaştık yani helikopterden bir üçüncü köprü e, güzergahı e, belirlendi bir üçüncü hava meydanımız e, oluyor işte kuzeyde bir kuzeyde ve Tuzla civarında iki tane büyük e, şehrimiz oluyor Marmaray'ın e, tüneli bitti. Evet. E, açılıp açılmayacağı tam da belli olmayan bir kanalımız var şimdi ama e, kanalımızda e, büyük projemiz e, büyük büyük projemiz. E, yani buna bir de tabii şu anda iki tane büyük proje var. O zaman e, sayılmayan bir tanesi Körfez geçişi yani topçulardan e, topçulardan e, şeye geçen eski, karşı, hisara. eski hisara bir e, büyük dünyanın en uzun Asma köprülerinden bir tanesinin yapılması söz konusu. Bütün yanyollara bağlanıyorlar, Evet. evet. İşte aynı zamanda şey yapılıyor. İstanbul-Ankara hızlı tren hattı dö döşeniyor. Şimdi bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman aslında İstanbul'da müthiş bir dönüşümün olduğunu artık deklare edebiliriz. Yani bu şimdi artık İstanbul 21. yüzyıla. Bambaşka bir şehir olarak gidecek. Biz Marmara'ya son derece olumlu evet. hatta İstanbul'un kentleşmesini de geliştirecek bir, bir, bir proje bir, olarak yaklaştık. Evet ama tabii bir taraftan da bir taraftan da Marmaray bence bir şehir yöneticisinin rüya İstanbul'u yöneten birisinin rüyasını duyabileceği yani hayal kurabileceği en en 2500 senedir karşı karşıya birbirine bırak bakmış iki yakayı birbirine bağlayan bir şey düşünün ve bu muazzam bir e, hikaye fakat maalesef bunun e, şeyi Yani bu e, sistemin yani bunun yönetilmesi bu yatırımın sosyal iktisadi mekansal e, etkileriyle bir de yan tüneli ha o o yan tüneli hiç konuşmayalım o evet. yan tüneli yani hakikaten o yani bugün yine e, pozitif bir program yapacağız değil mi e, yani işte ondan o, o o yan o evet. yan tüneli o yan tüneli nereye koyacağımız da bilemiyoruz yani o yan tünel tarihi yarımadanın ortasına saatte yirmi bin tane araba şey yapmak boşaltmak şey midir ee, Bir neden o zaman metroyu yaptık yani? Evet evet. Yani Gidiş geliş madem, iki kanal e, tünel yapsaydık evet, arabaları evet, vızır vızır, vızır geçir, geçir, yani. Hayır o arabalardan tünel arabaların taşıdığının 140 katı fazla e, şey taşıyacak. Yani ben arabamdan inmem. Arabamla geçerim diye ne de tünel yapılıyorsa herhalde dünyada hakikaten bunun yapıldığı nadir yerlerden, yerlerden biri. Hakikaten birisi. Bu şeyi de belki görmüşünüzdür. Bir yeni kapıda büyük bir yarışma yapıldı. Evet. İşte ben de o yarışmada bir ekibin içindeydim. Bizim ekibimizde bu tünelin yeni kapıdan değil de yani madem yapıldı oraya kadar çıktı, bari kazlı çeşmeden çıksın. çıksın. Yani yani iki buçuk iki, iki kilometre daha dipten gitsin. Denizin kenarına gitmesin ama yer altından gitsin ve o şeyden e, tarihi yarım adayı siz istasyon e, projesindeydiniz işte evet. o müze istasyon transfer merkezi projesinde evet. e, Emre Arolat e, grubunun evet. evet. e, danışmanıydım bizim önerimiz oydu fakat <gülüyor> maalesef bizim önerimizdi başka bir, başka öneri bir şey yapıldı <gülüyor> evet. Peki yani olumlu konuşacağız tabi <gülüyor> şimdi kentsel dönüşüm meselesi var. Ee, bu olumlu mu? Valla kentsel dönüşümde tıpkı... Neresinden ee, bakacağız hocam? E, tabii, kensel... yani bir taraftan son derece olumlu. Çünkü tabii, tabii. afet riskinin evet. azaltılmasına Hayır. ilişkin evet. e, e, bir e, proje yüzünüz... olduğu evet. bilgileriyle Aa, başladık. Beraber. Zaten evet. kanunumuz öyle bir kanun. Evet, afet riskini herhalde altın saatler programında da e, bu kadar yıldır yani 1960'ların betonlarına kefil olacak... Hiçbir kimse yok. O betonların zaten e, ondan sonra geçirilen yirmi tane yeni deprem yönetmeli şey olmuş. Hani e, sağlam çıkması da mümkün, mümkün değil. değil. değil. değil. Evet. Çünkü her seferinde çıta biraz daha yukarıya çıkılmış. Doğru da yapmışlar. Yani bu depremin olduğu yerde tabii, değil mi? şey tabii. yapılması lazım. Ee, e, dün oraya... sallandık biliyorsunuz. Siz evet. hissettiniz mi bilmiyorum ama dört buçuk Karadeniz. Evet. Yani şeyin, kimse, şeyin kimsenin bu deprem riskini göz ardı edecek bir hali yok. Kimsenin 60'ların betonlarına kefil olacak hali, hali yok. yok. Üçüncü olarak içinde yaşadığımız mekansal şu ortamda insanın içinde güller açmıyor. O yüzden bir kent, kentlerin dönüşmesi, başka türlü inşa edilmesi konusundaki talebe kategorik olarak hayır ben istemiyorum istemezlik demenin bir an, anlamı da yok evet. yani bu, bunu koyduk eşim. ama bundan sonrası <gülüyor> bu noktadan sonra zorlaşmaya başlıyor ee, peki kentsel dönüşüm ama nasıl bir kentsel dönüşüm problemine geldiğimiz zaman geldiğimiz nokta şu benim okuduğum itibariyle e, metropolün kentsel dönüşümünü yönlendiren yani ritmini verecek, şeklini verecek bir tek mekanizma var. O da mal sahipleri ile e, müteahhitler arasında e, yapılacak biraz zoraki pazarlık. Evet. Yani bir çeşit mal pazarlığı gibi karşılıklı el sıkışma hani bayramlarda vardır ya sallama suretiyle O orada yapılan anlaşmalardan sonra ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Yani bunu yönlendirecek bir. ...genel bir metropoliten gelişme... ...şeması yok. Kontrol edecek bir, şey, bir mekanizma yok. Ve bu şeyin... ...bu mekanizmanın yürüyebilmesinin... ...ön koşulu da... ...imar haklarının... ...2'ye, 3'e, 4'e katlanarak artılması. Yani bugün... Emsalin emsalin, emsalin 3'e, 4'e... ...yani bugün Anadolu yakasındaki... ...iki olan emsalin... ...Fikirtepe'de 4.20'lere... ...çıkarılması gibi bir şey var. Bu ha. ne demek... Anadolu yakasındaki bugün gördüğümüz apartmanlar 18-20 katlı apartmanlar. Bunun 40-45 katlı yapılara dönmesi. dönmesi demek. Yani 45. katta oturan bir aile düşüneceğiz. Bu aile orada 45. katta 40. katta yani yerden aşağı yukarı 100-120 metre irtifada manzaralı bir şekilde bir... Aile yaşantısı e, sürdürecek. Nasıl sürdürecek? Bazı nasıl, günler manzaralı. Bazı, bazı günler, günler manzarasının üstünde. üstünde. Ben mesela bazen şeyi göremiyorum. Safirin e, üst, üst kotları bazen gözükmüyor. O zaman bazı günler bulutlu bir evet. e, ortamda e, yaşayacaklar. Yani bunun acaba alternatifleri olabilir miydi? Olabilir miydi? Ne, nasıl yapabilirdi? Yani burada e, doğrusu mal sahipleri... <gülüyor> Meslek adamları itibariyle ve yönetim olarak işte başarılı bir şey vermedik. Yani şu anda insanların bu, bu konuda bir şeyleri yok. Yani bir İstanbul'da bir kentsel dönüşümün bir yarattığı bir genel veya kayda değer bir hoşnutsuzluk yok. İnsanlar evler yıkılacak, evi ettireceğimi ettireceğime verir müteahhit adam temizliği yapar diye düşünüyor. Ama bu da, bu da doğrusu çok garanti değil. Yani orada oluşacak mekansal sonuçlar, nihai çevre kalitesi açısından ben doğrusu biraz korkuyorum. Bir de bu deprem meselesinden daha da beni korkutan başka bir şey var. Bu pazarlık sürecinde, pazarlık sürecinde e, yasak olmayan her şeyin serbest olduğu <gülüyor> bir ortama gidiliyor. Yani şantajlar, tehditler, işte e, sözünden dönmeler falan gibi. Zor bir te, e, pazarlık süreci yaşanıyor. Burada hem müteahhitler açısından hem de mal sahipleri açısından şeyler var. Hukuki açıdan büyük problemler var. Geçen gün Ankara'da bir toplantıda bir şey olay anlattılar. Bu işlerden yapan, bu işleri yapan müteahhitlerden bir tanesi iflas etmiş. Olur ya iş hayatında iflas etmiş. İstanbul'da da çok İstanbul. İşte, işte ama. ama iflas ettiği zaman birçok insanların da bir ortaklık anlaşması imzalanmış. O yüzden o müteahhide evini veren insanlara haciz gitmeye başlamış. Evet. Şimdi mesela bu Onların <gülüyor> da iflası, <gülüyor> ha, yani, on, onu, yani. Onlar, onlar da müteahhitle aynı şirkette gözüküyorlar şimdi. Şimdi mesela <gülüyor> bu, bu, bu, bu işler bu demek ki bu kentsel dönüşüm işi o kadar kolay bir iş değilmiş. Evet, hocam dönüşüm. biz burada duralım evet, evet. çünkü programın bundan sonrasını nasıl pozitif devam evet. ettireceğimizi bir ara, kendi aramızda konuşalım. Şurası şekerlendirir. Evet, o arada bir müzik parçası dinleyelim. Evet. Altyazı M.K. The guns, the waste, the pumps I don't need no human friends The cars, the wars, the shopping malls I can leave you all behind And I will chase my brother's shadow Leave my own hung in the clouds. closet The stars that I can hardly see I know you're looking down on me me from fire's arm wicked laughing that goes through the canyon the earth will spit us out one day like broken angels cashed away let's just hug and say goodbye we're all having words anyway The televisions I have died, filled with water cyanide. Angels' winged ones will survive. We're all blind, smoke in our eyes. So let's just hug and say goodbye. We're all having words and we're useless. <laughs> Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç. İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü. Evet hocam, şimdi biz kendi aramızda konuştuk ve bu kentsel dönüşüm meselesini olabildiğince pozitif aktaracağız. Evet, çok güzel. Kim inanır hocam buna? Vallahi yani bunu... Ee, inanır gibi değil de bunu bir proje olarak e, düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum yani bunu e, kentsel dönüşüm projesi bugünden yarına olacak bir proje değil birincisi bu ikincisi çok bunu e, gerçekçi olarak ve eleştirel olarak ele almamız lazım ve burada da e, kendi kendini doğrulayan kehanetlere ee, ...kihanetler yapma tuzağına düşmemeliyiz. Yani bir şey olmayacak, kötü olacak... ...her şey çok kötü olacak filan gibi şeyler söylediğimiz zaman... ...ve hiçbir, hiçbir eylemde, hiçbir, hiçbir aktivitede bulunmadığımız zaman... ...karşılığında bir e, şey getirmediğimiz getirme zaman... zaman yani. 20 yıllık bir süre içinde bazı şeyleri böyle bir atalete... Şey, ...yani bununla ilgili olarak acaba e, alternatifi nasıl olurdu? Alternatifleri mümkün müdür... Bu alternatifleri ortaya çıkarmak için nasıl çerçeveler kurulabilir? Bu buralarda e, çalışmak e, gerekir diye düşünüyorum. Geçenlerde e, işte bir e, muhalefet partisinin adını da söyleyelim mi bilmiyorum. Yani Hiçbir e, sakıncası şey, şey, yok, yok hocam. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bir e, katıldığı Taksim platformunda bizim Korhan Gümüşler'in e, örgütlediği bir e, İstanbul nereye gidiyor filan gibi bir yerde bir sunuş yaptım. Ve o sunuş yaparken de şunu söyledim ki aynı şekilde e, TÜSES Vakfı'nda İlhan Tekeliler'in de e, bulunduğu bir iki tane de önemli böyle bir think tank bir düşünce e, beyin fırtınası yaptık bu kentsel dönüşüm e, üzerinde. Ve e, yani bunu bu sürecin üzerinde ee, böyle yılgınlığa ve e, nasıl diyelim difitist deniyor yani böyle şey bozgun bozgun e, ruhunu yenilgi bozgunışlıklık ruhunu, ruhunu pekiştirmek yerine alternatifini e, üretmenin evet. ve gerekirse e, bir seçimi e, kaybetmeyi e, göze, göze alarak toplumun gündemine daha sonra e, daha sonra gündeme gelecek bazı problemleri e, şey atarak ortaya atarak gündeme müdahale, söyleme müdahale etmenin ve bakın bunun sonunda şöyle şöyle gidiyor bu pek olmayacak e, maliyeti e, bu olabilir böyle sıkıntıları var bunun alternatifi budur şöyle olmalıdır bunun hakaniyeti vergilendirilmesi düzenlemesi planlaması şöyle olmalıdır diye bir alternatif kentsel dönüşüm. E, e, projesi üretmemiz gerektiğini düşünüyorum Çünkü demin de söyledim yani bir e, kurban bayramlarında e, alışık olduğumuz Hani sahnelerde böyle bir e, el sallama suretiyle yani Peylivan sallama yani öyle bir pazarlık süreci e, den başka bir şey yok şu anda kontrol yok yani ne, o Kimin parselinin kimde kalacağı, onun üzerine kaç metre inşaat yapılacağı, bunun sonunda nasıl bir kentsel çevre oluşacağı konusunda şu anda pek bir bilgimiz yok. Ama bence olmalı. Evet. Yani Şimdi... bir, bir, bir, bir, bir Avrupa'daki 9 Avrupa memleketinden daha büyük bir şehrin geleceği bu kadar da yatırımlara rağmen bu kadar basit ve bu kadar çok ucuz bir piyasa mekanizmasının böyle bir şeyine... Pazar sürecine bırakılamaz. Yani bunun içerisinde daha başka e, girdiler gerekir. E bunu sokacak şey iyi kötü bizde var. <gülüyor> yani Türkiye'de bu, bu e, ekspertiz var. Diyelim ki yok. E, o, o, o zaman bu ekspertizi olmadığı zaman nereden satın alıyorsak bunu da alabiliriz. Yani benim, ben doğrusu bu kentsel dönüşüm hikayesine... E, Olumsuz çok olumsuz bakmıyorum yani bunun vakti gelmiş bir şey yani biz bu biz bu e, 60'lı yılların o malum betonları içerisinde korka korka yaşamaya mahkum değildik ama bunun şeyi bunun çözümü başka türlü olmalı diye düşünüyorum yani bir bir İngiliz e, şairin bir lafı var içinde yaşadığımız toplumun öyle bir özelliği var ki diyor e, sorunlar hep bize çözüm şeklinde Geliyor. E, geliyor. Evet. Yani esasen sorun yok da çözümler var. Yani evet. yani bize çözüm paketleri geliyor. Onu, onu çözüme dönüşemiyoruz. Yani onu, onun arkı yani onlar da sonra kendilerinin soruna şey yapıyorlar. bir dönemin çözümleri bir, bir sonraki, sonraki dönemin, dönemin e, sorunları, sorunları oluyor. Yani evet. biz bu apartmanları 60'lı yıllarda orta gelirli e, grubun ondan sonra konut ihtiyacını en ucuz yoldan en az altyapıyla e, nasıl çözeriz problemine, e, problemi üzerinden şey yaptık. Burada küçük üreticiliğe dayanan inşaat teknoloji zayıf finansmanı olmayan bir yerde bu yapabildiği, yapabildiği e, çok küçük sermayelerle inşaat yapımı, yapımının gerçekleşebildiği bir şey oldu. Burada bir sürü insan daire sahibi oldu. Onlar e, bir inşaat e, yapma becerisi öğrenciler Sonunda Türkiye 30-40 yıl sonra dünyanın en önemli inşaatçı e, sektörlerinden bir tanesi haline geldi. Ama üretilen yapılı çevrenin de pek bir sürdürülebilir bir tarafı yok. İşte Marmara depreminde gördük, e, işte kaç bin tane binamız Bina, e, kalktı. kalktı. Ve yani tam belki dünya literatüründe geçecek şekilde yıkılma şeyleri vererek... Yani İskambil kağıdı gibi davranmalar, tersinden dörmeler, buruklamalar falan. Yani demek ki çok bir marifetli bir şey de yapmadık. Bunun dönüşmesini, bunun dönüşmesini kategorik olarak, hayır dönüşmesin biz bunun içinde yaşayalım demenin bir alemi, bir şey de yok, mantığı da yok. Ama biz bunu nasıl <gülüyor> dönüştürdük? Şimdi mesela sağlam binayı da yıkan bir kentsel dönüşüm modeli içerisindeyiz. E, muhalifin binasını da e, cebren yıkabilen, e, yıkabilen e, bir şey içerisindeyiz. Yani bunun içerisinde biz belki sağlam bir yapı toku üretebiliriz ama bu sefer de sağlam toplumsal ilişkiler üretebilir miyiz diye ben düşünebiliyorum. Bu e, kaygı duyuyorum. Bunun üzerinde acaba nasıl bir komşuluk olacak? nasıl bir paylaşım olacak, nasıl bir toplumun e, matrisini oluşturacak? Çok büyük bir problem içerisindeyiz. Yani bu bunu bunu alternatif olarak ciddi ciddi düşünmemiz lazım hocam. Bunu bunun çok yepyeni boyutları ortaya çıkıyor ve bunu bir proje olarak ele almalı akademiya, entelektüeller, sivil toplum kuruluşları bununla ilgili olarak alternatif bir kentsel dönüşüm mümkün mü? Bunun terimleri ne olabilir diye bir şey e, projeyi düşünmeye, bugünden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü e, var olana teslim olmaktansa e, buna alternatif getirerek e, tartışmak, tartışmak evet. etkilemeye çalışmak, e, izlemek, monitoring izlemek. Yeri geldiği zaman da alternatifi gündeme getirmek. ...daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. işte biraz önce bahsettiniz... ...yine Korhan Gümüş arkadaşımızın da... ...içinde bulunduğu bir grup... ...Taksim Platformu. Evet. Mesela... ...çok küçük ölçekte... ...Taksim e, bazında bir... E, ...proje hazırladı. Şimdi... Bu, ...bu toplum bunun gibi onlarca... ...projeyi hazırlayabilecek, ortaya... ...koyabilecek, tartışabilecek... ...bir evet. kapasiteye sahip değil mi? Burada evet. bir problemimiz yok. yok. Siz şimdi bu işin ocağından geliyorsunuz. Yani senelerce önce İlhan Tekeli hocanın önderliğinde e, Ankara'da yani? ODTÜ'de başlamış. Bütün bu kent, gece kondu, işte dönüşüm vesaire bunların hepsinin konuşulduğu e, üzerine... E, e, bence çok önemli. Yani ben doğrusu e, o okuduğum okulda okumuş olmaktan dolayı hocalarımla da tabii gurur duyuyorum. Ne kadar şanslı bir kuşak olduğumuzu da e, şey yapıyorum. Değil mi? Evet. Yani e, bu ekspertiz burada var. E, e, Türkiye'nin mimarları e, ödül üzerine ödül kazanıyorlar. Ödül kazanıyorlar. E, plancılarımız, sosyal bilimcilerimiz, edebiyatçılarımız, yani sanatçılarımız, yani hiç kimsenin başka şeyinden bir aşağı kaldığı hiçbir tarafı yok. Yani e, o zaman e bu dediğiniz yani, gibi aşağı kaldığımız tarafta da eksik olduğumuz tarafta da varsa bunu ha, varsa da var. dünyada gerçekleştiren ortaya koymuş kimse, olanlardan kimse onlar gelsin alacağız. onlar gelsinler. Onlar hani küresel çağda temininde güçlük olan bir şey değil ki davet ederiz. Bilmiyorsak gider onlardan da öğreniriz. Ama önemli olan bu, bu şeyi yani bu bence bu yani temel problem bu ben yaptım oldu filan var ya yani böyle bir şey emrivaki emrivaki dayat, dayatma yani. dayatmacılık e, revanchizm evet revanchizm vakti zamanda siz de yapmıştınız yani şimdi sıra bizde siz şimdi, bu bu bu mantık yani bunlar bunlar şey değil yani şey ne kadar yanlışsa böyle eğitim şart bu toplum adam olmaz filan gibi böyle bir eğitim bir önde, ön, önden kapatıcı kestirici el, elitist bir tavır ne kadar e, yanlışsa revanchizm vaktiyle siz de yapmıştınız bir gün size sıra size de gelecek filan e, şeyleri argümanları bence Türkiye'nin gelmiş olduğu e, gelişmişlik düzeyinde Türkiye hiç yakışmıyor yani bugün yani bunlar bence çok çok yani çok ötesine geçebilecek bir şey var. Yani evet. Düzeye gelmişiz. İnşallah bu dilerim bu bu havadan da kurtulacağız. Evet siz şimdi perşembe olumlu, konuşma... olumlu söyledim bakın bu sefer olumsuz söylemedim. Olumlu Yok bir... zaten o konuyu arada konuşmuştuk hocam. Evet. <gülüyor> Becerebildiğimiz kadar, kadar ilerleyecektik. Yani, yani bu benim kentsel dönüşüm konusunda... Pozitif söyleyebileceğim nokta bu. Yani pozitif olarak yaklaşmamız lazım ve bunu bir alternatif programa çevirmemiz, çevirmemiz lazım. Çevirmemiz lazım. Evet siz 14 Mart tarihinde Perşembe konuşmalarında Tarih Vakfı'nın gene kentsel dönüşüm üzerine bir evet. konuşma yaptınız ve orada... Hem bir yaklaşım sergilediniz hem de bazı öneriler getirdiniz. Onlar da şöyle başlıkları itibariyle söz edebilir miyiz hocam? Şimdi e, tabii bu... E, ben son zamanlarda e, Amerika'da, Amerika'da e, 20. yüzyılın son 10 yıllarında demokratlarla, e, demokrat, cumhuriyetçiler arasındaki bu kampanyalardaki... Ee, söz e, söz düellosunu çözümleyen dil bilimcilerin e, kitaplarından çok etkilendim. E, siyaseti siyasette bu bu çerçevelerin nasıl e, hakim olduğunu, nasıl dil oyunları e, yapıldığına dair böyle dünya Hatta aynı şeyi nasıl farklı şekilde bahsediyor. ifade edilebilir filan. Yani mesela. Şöyle bir örnek vereyim bu kentsel dönüşüm olarak Amerika toplumu biliyorsunuz ortadan ikiye bölen temel konulardan bir tanesi bu e, kürtaj meselesi çocuk aldırma meselesi. E, bu, e, bu toplumda böyle temel bir e, şey hattı fay hatlarından evet. bir tanesini şey yapıyor. Yani, bir, bir, e, bir yarılma. Evet. Bu, bu hattım bir Ve tarafı öyle bitmeyen mi? bir şey bitmeyecek yani. de bir şey. Bu hattın bir tarafında şeyi görüyoruz. Yani liberal, liberal demokrat kesimi gözüyoruz. Öbür tarafta da muhafazakar, aile değerlerini üstünde tutan ahlak şeyde. Yani böyle bir toplumu şey Şimdi bunu analiz etmişler, bunu analiz ediyor dil bilimciler. Ve diyorlar ki burada, burada demokratlar büyük bir yanlış yapmışlar. O da şu, şeyciler, cumhuriyetçiler bu tartışmayı... Ee, yaşam Biz yaşam hakkını savunuyoruz. Savı ile geliyorlar. Halbuki cumhuriyetçiler de, e, demokratlar da buna karşılık siz yaşam hakkını e, savunuyorsunuz biz de tercih hakkını savunuyoruz Savlıyoruz, diyor. diyor. Ha. Hı -hı. Şimdi bu tartışmada yaşam hakkı tercih e, yaşam hakkı tercih hakkı tartışmasında insanların e, yani dilin içerisinde bizim zihnimizdeki kavramların bir hiyerarşisi varmış. Yaşam hakkı ahlaki en yüksek ahlaki değer yani yaşamak en yüksek olduğu için tercih tercih hakkı da piyasayla ilgili bir özgürlükle ilişkili olduğu için her seferinde en yüksek ahlaki değer piyasa değerinin de üzerine çıktığı Geçti. için siz ne derseniz deyin bu tartışmayı kazanmak mümkün olmuyor. Şimdi buradan buradan bu genç buraya, buraya dönersek şimdi bizde de bu deprem deprem korkusunun bir joker bir kaldıraç bir, bir battaniye bir örtü gibi bir sürü problemi örten bir şey olarak kullanıldığı bizim gençliğimizde bir şey vardı. Peki Amerikalılar gitsin de Ruslar mı gelsin? gelsin evet. Yani o tür dil oyunlarına benzer bir bir dil oyununa gidiyor. şimdi Bu, bu kentsel dönüşüm meselesinde ben de bunun bu kentsel dönüşümü biraz katman katman ayırmaya ve ne anlama geldiğini açmaya çalıştım o konuşmada. Görünen o ki bu demin söyledik biraz bahsettik. İmar halkları 3-4 kat yükseltilmeden bu dönüşümün yapılması mümkün değil. İkincisi bu 3-4 kat yükseltilecek bölgeler bugün zaten %100 yapılaşmış bölgeler. Burada hemen hemen hiçbir açık alan... Çocuk oyun olanı, okul alanı, kamu alanı kalmayacak. Yeşil saha. Filan. Ve o işte deprem olursa toplanma alanı. Kadıköy yakasında bir iki tane boş alan vardı. O boş alanları da imara açtılar. Meteorolojiye şimdi 60 katlı binalar yapılıyor. Yani Özgürlük Parkı Kadıköy yakasında seçilebilir tek büyük alan olarak kaldı. İnşallah da kalır yani. Evet. Şimdi bu proje, bu proje öyle görüyor ki, öyle gözüküyor ki, şehrin kendi kendisini yeniden üreten ve e, kontrol eden, yani kentin yapısını kontrol eden, gözle gözükmeyen ama bazı böyle mekanizmalar var. O mekanizmaları da, o kontrolları yapan e, mekanizmalar da benim e, korkarım bu kentsel dönüşümde şey olacak. Ve Marmaray'ın etkisi bu yeni e, şeyle, Yeni tetiklenecek e, süreçlerle önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bu şehir e, bizim yaştakilerin, aşina olanların tanıyamayacağı yeni bir, e, bir forma gidecek. Yani bu dönüşümün kaçınılmazlığına teslim ederken ortaya çıkacak bu yeni formun mutlaka da en ahlaki, en arzu edilebilir... En güzel, en yaşanılır form olmayabileceği endişesini taşıyorum. Ve buradaki bu e, İstanbul'da e, yaşanacak kentsel dönüşümün yerlerin kimliklerini, değerlerini, estetik şeylerini e, yerinden edeb edebileceğini, ve bazılarında geri getirilmesinin pek güç olmaya, evet. olmay, olmayabileceğinden korkuyorum. O yüzden ben bu kentsel dönüşüme kategorik olarak hiç karşı olmamakla beraber kontrolsüz, denetlensiz, denetsiz, kontrolsüz ve e, katılıma açık olmayan kentsel dönüşüm e, süreçlerinin e, yani... Bilançoları, inşaat şirketlerinin bilançolarını iyileştirebileceğini fakat yaşanılabilir çevre konusunda da çok e, başarılı olmayabileceğini, illel olabileceğini. Deprem güvenliği konusundaki kaygıları paylaştığımı peşinen ve tekrar tekrar da vurgulamak isterim. Evet. Yani on, o, o, o konuda hiçbir kuşku yok ama onun başka şeyleri örtmesine... E, Göz yummamamız gerekir diyeceğim. Evet bahsettiğiniz ilk kentsel dönüşüm konusuna girdiğimiz zaman bahsettiğiniz işte mal sahipleriyle veya bina sahipleriyle müteahhitler arasındaki pazarlıklar anlaşmalar aslında bizi bir başka noktaya götürdü. Çünkü başlangıç noktası afet risklerinin azaltılmasıydı. E bu azaltma herkesin de fedakarlığını gerektiren bir şey. Herkes ise bundan ben ne kazanacağım, ben ne elde edeceğim demeye başladı. Ve tabii ki bütün şey o doğru olan zemini bir anda allak bullak etti. Tabii ki gidip karşı tarafta bir bölgeye de 4.2 bir emsal tanıdığınız zaman bu sefer başka bölgelerde oturanlarda niçin bizdeki de 4.2'ye Onlara çıkmaya, var bize yok bize mu? Bize yok mu? <gülüyor> ya başlıyor. Yani evet. e, toplumun e, ülke çapında ciddi bir fedakarlık kampanyasıyla yürüteceği koskocaman bir proje evet. bir anda e, ee, yeni bir, metamorfoza uğrayarak bir evet, bir bir kimin kim, bir kim, kim ben, ben, ben geçenlerde kamu yöneticilerimizin de bundan rahatsız olduklarına ilişkin demeciler ee, okudum. Yani bizim niyetimiz bu değildi. Evet. Bu e, bu şey Başlangıçta tam tahsini yaptı Erdoğan evet, Bayraktar. E, Fakat ama şimdi şu, şu, şu an şu vardır. an şu evet. an şu anda biz bu ve bu şişeden çıkan e, cin, diş macunundan çıkan e, şey, macun, macun biraz o tüpe zor girer. Evet. Yani bu e, bu 4.2 emsaller konuşuluyorsa niye 5 olmasın? Beş olduğu zaman altı da olabilir. E altı olmuşken bunu ona tamamlayalım da olur. Ve o zaman bunun sonunda nereye gideceğimiz konusunda... ...hani bunun e, ab, e, bunu sınırlayan... ...yani nerede bu duracak bunu, bunu bir şey yapmamız lazım. Bu çok çok e, zor bir şey. Yani zor bir şey. Size bakın şu, biz son zamanlar görüşmediğimizden e, beri bir şey yaptık. Onu size söyleyeyim. Yani... İstanbul büyüyor, gelişiyor, uzaklara gidiyor falan hep böyle bir gözümüzde bir şey ama inanınız bu zahiri bir şey. Yani biz o, o bir yanılsama içerisindeyiz. Aslında İstanbul dönüşemeden büyüyor. Dönüşemeden büyümeye biz şişme diyoruz veya azmanlaşma diyoruz. İstanbul kendi akranı şehirlerinle kıyaslandığında tüketmesi gereken gerektiği kadar mekan tüketmiyor. Eminönü'nden ilk 60 kilometrelik bir çember içinde 90 yılında 7 milyon yaşarken bugün aynı çember içinde 14 milyon yaşıyor. Yani biz o çemberin şeyini kırıp dışarıya çıkamamışız. Bütün bu yatırımlara rağmen bu bunu 80 e, yani, çıkaramamışız ve bunu yapacak, bu, bunu mümkün kılacak altyapıları, ulaştırma sistemlerini kuramamışız. Trakya'nın büyük bir kısmı boş. Belli bir noktadan sonra da çok yoğun bir kentle karşılaşıyoruz. Halbuki kent bu kadar, bu kadar yoğun olmayabilir. Trakya'daki boş yerlerin bazı, bazı yerlerinde de e, mantıklı yerleşme sistemleri kurulabilir. Bu mümkün idi. Ama biz bunları kurmaz da şehrin ortasında rant getirebilecek bin, parsellere 4 emsalle 5 emsalle şey yapmaya başlarsak sadece o bölgeleri ee, çok yoğun ve yaşanmaz hale getirmekle kalmayacağız. Aynı zamanda da İstanbul'un yani geleceğin İstanbul'unun kurulması için elimizdeki çok büyük fırsatları da heba etmiş olacağız. Çünkü İstanbul bir defa bu biçimde yapılanırsa bir daha desantralizasyonlu güç olacak. Marmaray gibi şeyler e, İstanbul'un çok denetimli, çok kontrollü bir şekilde e, büyümesi için bir fırsattı. Ama biz o fırsatı maalesef e, yeterince e, değerlendiremiyoruz. Ben ben e, bu kentsel dönüşüm meselesinde gelinen noktayı e, 4 emsal, 5 emsal meselesinin ötesinde e, İstanbul için kaçırılan büyük bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü İstanbul tarihinde belki hiçbir zaman şu son 10 yılda yaşadığı kadar büyük bir e, yatırım e, cömertliği ile karşılaşmadı. Evet. E, bu yatırımlar İstanbul'un 21. yüzyıla hazırlanması için e, şey olabilirdi. Yani bir fırsat olabilirdi. E, o İMP planının hayata geçirilmemiş olması, onun yerine bir alternatif planın yapılmamış olması filan da bence kaçır, yitirilen fırsatlar gibi görüyor. Evet. E, zaten yapılan araştırmalarda, havadan çekilen fotoğraflarda İstanbul'daki bütün o yeşil alanların, boşlukların doldurulduğunu Edildi. yetmedi. Tabii ki e, kat sayıları yükseltilerek e, evet. ve binaların da yukarıya doğru uzatıldığını gösteriyor. Evet. Şimdi mesela bu şeyde e, yeni adalar yapılması söz konusu evet. duymuşsunuzdur. Evet. Evet. Yani Marmara'da adalar yapmak. E, e i̇şte iki tarafta iki yeni evet kent, kent, beşer milyondan on <gülüyor> işte. milyon son bir soru Buyurun. siyasi iradenin de herhalde bir niyeti var yani niçin mesela İstanbul'u büyük kentleri bu kadar sıkıştıran bir şeye gidiyor bunun seçimlerle vesaireyle falan bir alakası varmıyor çünkü ne kadar arttırırlarsa problemin o kadar artacağını da ellerindeki bütün rakamlarla biliyorlar bunun bir şeyi olabilir mi valla tabi tam tam Tam bir niyetlerinin tam arkasında ne olduğunu bilmiyorum ama tabii İstanbul İstanbul çok önemli bir cazibe merkezi. Evet. Ee, ve o bakımdan e, alternatif yerlerle kıyaslandığı zaman da çok e, çekiyor. Herhalde bu e, burada kararların gerekçesini açıklamak gibi bir e, yönetim şeyimiz olmadığı, olmadığı için, için doğru. E, şeyin... E, niyetleri yargılamak da istemiyorum bir, bir bilgisizlik içerisinde gidiyoruz yani biz sadece e, bilgilendirilen ama katılıma e, pek katılımına pek fazla fırsat bulamayan bir şeyiz yani göstermek yani bir bir bir yönetim altında şey yapıyoruz bu bunu bu yönetim anlayışı da pek e, hayırlı değil yani evet. hocam çok teşekkür ederiz Sağ bakın gene süratle bitirdik, e, bitirdik programı yeni, yeni bir programda devam edeceğiz evet, evet. tabii yeni araştırmalarında ee, başka programlarda evet. ele alacağız. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bugün güzel Katıldığınız için. Evet efendim. Bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç idi. İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü ve aynı zamanda aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Sağ olun.